Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala seydil murselin. Muhammedin ve ali ve sahbi ecmaîn. Allahu teala ve tecced hazretlerinin bizlere ihsan ettiği, lütfettiği bu saatler, zamanlar ve nefesler ne yolda harcanıyor, ne yerlerde harcanılıyor. Allahu Teala buna çok itibar ediyor. Kendisine vakit ayırana onun dinini öğrenmek için İlim tahsili hususunda zamanlarını, saatlerini bu yola verenlere allah Teala çok lütuflarda bulunacağını ve ikramlar edeceğini vaat ediyor. allah Teala sözünden caymaz. Bu saatler öyle de geçer, böyle de geçer. Herkes farklı bir şekilde, farklı bir amelle bu saatleri tüketir. Nihayet Ölüm gelip çatar, teklif biter, ceza başlar, mükellefiyetler, sorumluluklar kalkar, artık karşılıklar görünmeye başlar. İnsan o vakit iş işten geçtiği vakit anlar. Ne boş işlerle vakit geçirmişim. Kendime yazık etmişim. Dünyanın bütün gavurları toplansa bana bu zararı veremezken ben kendi kendime bu zararı reva görmüşüm diye çok pişman olur. Aman boş vakit geçirmeye. Malaya yani lüzumsuz şeyler faydasız şeyler dünyaya yaramaz, ahirete yaramaz. Bize ahirete hatırlatmaz, bize ahiretten soğutur, uzaklaştırır. Bu filmler, bu diziler, eğlenceler, sanki hiç ölüm yok, sanki hiç ahiret yok, insanlar böyle bir yani koyun gibi bir muamele içerisindeler. Koyunlar bile kesilirken birbirine baktırılmıyor. Gözleri bağlanıyor. Demek ki etkilenmesi göz önünde bulunduruluyor. Fakat insanlar her gün bu kadar cenaze arabaları yanlarımızdan geçiyor. Kimin içi dolu, kimin içi boş, gömmüş, definden dönülüyor. Bunun içinde biz de olabiliriz. Mutlaka bir gün olacağız. Bunu düşünen insanın pek dünyaya karşı keyfi kalmaması lazım. Zevki olmaması lazım. Ahiret tedarikine hazırlığına koyulması lazım. Çünkü muhbir-i sadık doğru haber veren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Haber verdi. Ahiret var. Allahu Teala bize peygamberler gönderdi ve <gülüyor> onlar vasıtasıyla <da> bize bildirdi. <gülüyor> Bu dünyanın var olduğu anne karnındaki bir çocuğa bildirirse, o çocuğun inanası gelmeyebilir. O daracık yerde sıkışmış ama orayı, bütün alemleri ondan ibaret biliyor. Anne rahmet dar bir yer. Allah buyuruyor. Üç tane karanlık içerisinde. Katmanlar var. O karanlık yerde Rahatlık hissediyor Rahatlık hissediyor i̇şte Elma kurdu Meyve kurdu O meyvanın içinde Çok geniş bir saha Var biliyor Rahat rahat dönüp dolaşıyor Yatıp yuvarlanıyor Küçücük bir meyve Halbuki Dışarıda çok büyük Feza var Alem var Şimdi bizim dünyamız Böyle bir yer anne, anne rahminden daha dar Aslında neye nispetle? Ahirete nispetle. Çünkü ahiret sonsuz nihati yok Yok olacağı bir zaman yok Sonsuz bir hayat var Buradaki hayat Hepimiz hakkında mevhum Ne kadar olacağı da belli değil Şimdi buna aldanılıp da namaz bırakılır mı? Zikir bırakılır mı? Rab unutulur mu Rab? Yaradan unutulur mu? Yaşadan, rızıklandıran, yediren içiren. Biz birine bir iyilik yapsak da, o da bize bir vefasızlık yapsa Ne kadar ağrımıza gidiyor. Ne kadar bozuluyoruz o kişiye karşı. Kalbimizi bozuyoruz. Bu ne vefasız adammış ya. Hiç iyilik bilmez, nankör diyoruz. Bizim yaptığımız iyilik yine bizden değil, Rabbimizden bizi sebeb etmiş, aracılık yapmışız. Bu aracılığın bile bu kadar hakkını arıyoruz ve bekliyoruz. Ya bütün hayırları yaradan ve bize insal eden, ulaştıran, bütün nimetleri yaratan ve bize ulaştıran, gözümüzü yaradan ama onu çalıştıran, kördüren, yani şimdi bir gözü olmayana sor bakalım. Ne darlık var ya? Şu gözle beraber nereleri görüyorsun? Parayla alınacak bulunacak bir şey mi dedi Bak böbreği bitenler diyaliz makinelerinde. Adam. Ne haldeler bir bardak su içemiyorlar yani? Efendim, hastanelerden emin diyenler Bunlara bir bak. Mevla seni bu kadar afetlerden koruyor, bu kadar nimetlerle donatıyor. Şimdi o ne kadar hatırlanılması lazım? Ne kadar zikredilmesi lazım? Hiç unutulmaması lazım. Hiç unutulmaması lazım. Ve lakin kulları hatırladığımız kadar onu hatırlamıyoruz. Kullardan çekindiğimiz kadar ondan çekinmiyoruz. Dünyadaki planlarımız için hazırlık yaptığımız kadar onun huzuruna gideceğimiz gün için lika günü huslet günü kavuşma günü bizi hiç alakadar etmiyor. Ve bizi heyecanlandırmıyor. Bizde bir donukluk var. Bu donuklukta da tabii zamanın getirdiği. Yiyeceklerin bir kısmının haram, bir kısmının şüpheli olması. Yalan konuşmak, haram yemek. Tabii bize de bunların babalarımız tarafından yedirilmiş olması çocukken ondan sonra çevremizdeki insanlardan bulaşan gaflet gaflet saridir yani bulaşıcıdır bir insanın Allah'tan haberi yoksa hiç Allah hatırında yoksa sen de onun yanına biraz otursan o atlar sana o bulaşıklık bir de bakarsın kalbindeki nur sönmüş Kendinde bunu görürsün, hissedersin. Efendim babamız Hacı Alaedder, Efendi Hazretleri Kades sallallahu öyle buyururlar. İbadet ede ede ede ede, zikrede ede ede, nur olusun. Sonra çıkarsın dışarı bir fasıkla görüşürsün. O sana bir merhaba dersen de ona bir merhaba dersin. Ondan sonra bir pislik sıçrar, 40 sene temizleyemezsin. Ya. Ruh böyle bir şey. Kabullenmez bulaşık işler nefsin zillet makamını sevmez. Onun için yukarı çıkmak bir dert, korumak bir dert, temizlenmek bir dert, temizliği muhafaza başka dert. Hemen kirlenme var. Yani ne yapacağız? Sabun elde dolaşacağız. İstigfarı bırakmayacağız. Tevbeyi bırakmayacağız. Yani kul huzursuz olmaz, Mevla hafsız olmaz ama kul haf istemezse de Mevla ne yapsın? Madem kusur ediyorsun, bari afis de. O afis istememek var ya. O hiç Allah'tan korkmamak. Çünkü yapıyor günah. Establatta demiyor. Bu ne demek? Saymıyorum, takmıyorum. Beni gözeten mi var ya? Beni kim takip ediyor canım? Her şeyimiz takip altında halimize. Ya bir adamın bir kaseti çıkıyor da veya bir konuşması çıkıyor da. İnternetten haberlere geçiyor, adamın hayatı bitiyor ya. Bir, birkaç gizli bir şey konuşmuş yani. Ona göre mahvoluyor ya yani. Bizim ne kasetler çıkacak ahirette? Bütün kayıtlar dökülecek. Rezillik çıkacak yani. Şimdi bu işi kapatmak mümkün. Bunu ucuza kapatalım. Mevlana öyle der. Mesnevi der. يَوْمَتُبْ لَا اَسْهَرَائِرْ Bâne minkum kâ minu lâ Efendi okurdu bunu. Mesnevi'de Arapçalar da var, bu Arapça kısımdan. Efendi Hazretleri Mesnevi'nin Arapçalarından da çok okur. Parçaları ağırlıkladır. Arapçaları daha az. Fakat akar gider mübarek Mesnevi. Mevlana, büyük adam. Ne buyuruyor? Bütün gizlilikler, gizli yapılanlar açığa çıkarılacağı gün sizin öyle işleriniz zuhur edecek, belirecek ki hiç istenmeyecek. Yani adam. Hiç istemeyecek yani, aman bu açılmasın. O zaman şimdiden kapatabiliyoruz. Ama açık hesap ahirete gidersek bunlar ortalığa saçılacak. Ama ölmeden tevbe etmek lazım. Pişman olmak lazım. Bunun için de ölüm her an gelebilir diye tetikte olmak lazım. Yakında tevbe ederim dememek lazım. Şey, İmam Rabbani Hazretlerinin efendim mektubatından ikinci cildin altmış altıncı mektubundan devam ediyoruz. Burada tevbeye teşvikler var. Ve affı mağfiretimiz için çok önemli rivayetler var, nakiller var. Bizim en önemli meselemiz. Bizim en büyük derdimiz günahlarımız. Bizim en büyük Efendim maksadımız gayemiz de bu dertten kurtulmamız. Yani kanser olanın iyileşmesi de mümkün ise erken teşhis veya tedavi veya düzelenlerde var. Bu adam bu dertten kurtulmak için yaşamak için ne yapmaz? Yani elinden ne gelir de yapmaz. Şuraya gidilecek durur mu? Şu ilaç yutulacak. Durur mu? Efendim, şu, şu kadar para bulunacak. O ilaç alınacak. Veya falan yerde bir iyilik var. Orada bir adam bunu görüyor. Bir şey söylüyor. ilaç veriyor. Durur mu? Niye? Hayata inandı. Yaşamaya inandı. Ölümü de görüyor. Mezara girmeyi de yok olmak zannediyor tabii. E, Ölümün yüzü soğuk. Ondan e, kerahat duyuyor. Ona karşı isteksizlik hissediyor. Böylece biraz daha yaşayayım diye biraz daha yaşayayım diye her imkanını seferber etmeye hazırdır insan. Ben öyleyim. Siz başka bir gezegenden mi geldiniz bilmiyorum. Ben öyleyim. Peki ahiret var mı? Var. Orada ya cennet var ya cehennem var. Ya saraylarda, köşklerdesin ya da gece gecekondularda, varoşlarda değilsin. Ateştesin. Orada ne yok? Parkta yatmak, sokakta yatmak yok. Yani ben cenneti kazanacak amelim yok veya oraya gözüm yok diyorsan, demiş oluyorsun ki ben yanmayı göze aldım. Çünkü orta durak yok. Nasıl yanmayı göze aldın? Epeki peki sonsuz hayat var, inanıyor musun? İnanıyorum. Ahiret var, tamam mı? Tamam. Burada senin başına bela açacak ve seni cehenneme sevk edecek, cennetten mahrum edecek illet, maraz ne? Günahlar. İmansızlık başta. Şimdi size ondan konuşmuyorum. Ama bu zamanda da bu imansızlık da bayağı bir arttı. Çünkü ayete inanmıyor, hadise inanmıyor. Helala haram diyor, harama helal diyor. Bunu hocaların da bir kısmı yapıyor. milleti kafasını karıştırıyor. Bir de iman sorunu da çok var tabii. O da yok demeyelim ama. Bizi dinleyenler inşallah ehl sünnet itikadı üzeredirler. Birbirimiz hakkında hüsnü zanda bulunarak konuşuyoruz. Peki bu ahirette, sonsuz hayatta efendim seni cehenneme götürecek olan nedir? Senin ateşini tutuşturacak olan nedir? Günahlar. Bunlardan kurtulursan ahiretin mamur. rahat. Değilse yandın. İnanıyor musun? İnanıyorum. Peki, şimdi diyorum sana bak kanser gibi bir hastalıktan kurtulmanın çaresi var bilsen tahmin bile etsen bir rivayet bile duysan mutlaka gider misin, elinden geleni yapar mısın? Yaparım diyorsun. Çünkü dünyanın yaşantısına inanıyorsun. Ahirette de inanıyorum diyorsun. Orada da bu günahlar beni yakacak. Biliyorsun. Bunun çaresi var. Kurtuluş çaremiz var, reçetemiz var. Burada şimdi hadis-i şerifler okuyacağız. Üç dört tane rivayet var. Böylece biz ahirete inşallah günahsız çıkabiliriz. Böyle bir kolaylık var. Ama bunu dinlemeye bile insan vakit ayırmazsa, bu derdiyle yani dertlenmezse, buna bir derman aramazsa, bunu bir önemsemezse bu adamın ahirete imanın nasıl kabul edebiliriz? Dünyadaki bir derdinden kurtulmak için bu kadar mesai harcıyor. Ahirette en büyük sorun sonsuz hayatta. Bunun da kurtuluşu var. Bunu anlatacağız. Dinlemiyor. Onun için imanlarda kıtlık var. Zafiyet var. Allah yakına ulaştırsın. Amin. Ahireti görü gibi iman maalesef hiçbirimizde yok. Bunun kazanılması lazım. <gülüyor> Ahirete kesin inanırlar. Gözleriyle görmüşten öte şu anda yani yaşıyormuş gibi içerisinde sahabe-i kirama anlattım size böyle sanki şimdi arşı görüyorum sanki şimdi cennete elini görüyorum birbirlerini ziyarete gidiyorlar sanki şimdi cehennem elini görüyorum yanıyorlar sıçrıyorlar oradan oraya zıplıyorlar bunları sahabe haz hazaratı o kadar hissediyorlar ki bu duygu onları ne yapıyor haramlardan koyuyor ibadetlere teşvik ediyor. Onlar ahirete görür gibi inandıkları için şehit olmaya koşuyorlar. Efendim En sıcak zamanlarda elli derece güneşlerin altında çöllerde, aç susuz vaziyette efendim, Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem İslam için cihad ettiler. Efendim Canlarını verdiler, mallarını verdiler, her şeyleri feda ettiler. Bu neyin alametidir? Ahirete görür gibi inanmanın alametidir. Bizden niye zuhur etmiyor, sudur etmiyor bu misilli haller? Bir gece namazına e, kalkamıyoruz, uykumuz kaçmıyor. Bir sabah namazında namazlar erkene geldi, şimdi daha da erkene gelecek. Efendim uykunun tatlı zamanı kısa gecelerde niye birimizin efendim yatağından sıpladığı e, ahiret düşüncesiyle cehennem korkusuyla efendim yataktan kalkmamız kolay olmuyor. Ya. Niye malımızdan Allah yolunda infakta? Elimiz titriyor veya benim bunu verirsem daha yeri dolmaz da işte ben muhtaç olurum diye korkular bizde baş gösteriyor. En bedava şey vakit. Bu en kıymetli şey, en bedava şey. Bir saat, iki saat, üç saat. Bunu da böyle bir ilim meclislerinde ya radyonun düğmesini açıp da dinleyecek, internetten dinleyecek iken ona bile vakit. Vermiyor. Niye? Şu var, şu dizi var, bu dizi var, onunla konuşacağım, bununla görüşeceğim. Bu kadar bile bir lakaytlık, lavvalilik. Bunun demek ahiret derdi yok. Ne olacağım diye düşüncesi yok. E, derdim günahlarımdır. Bunlardan kurtulayım diye bir gayreti yok. Allah Teala şuur versin, idrak versin. Ya. Bu işleri güzel anlatsın bize. Ölmeden evvel Ölüm bizi uyandırmadan evvel Allah'ım bizi uyandırsın. Allah İmam Rabbani Hazretlerimizin duasıdır. Allah'ım en ebbihna Ya Rab, ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır Allah. Im. Çok feci bir uyanış var ölenler hakkında. Daha da uyumak yok bir daha. Ve ne dönüşü var ne telafisi var. Bu ne acayip bir şeydir. Yani. Bir fırsat verildi bir tek bitti bitti. Dünya pazar. Bir kere kuruldu. Biz de bunda bulunduk. Allah Teala lazım olanları almak ve ahirete yanımızda götürmek, taşımak, kalbi selim ile, iman kamil ile, amel-i salih ile Rabbimizin razı olduğu şekilde kendisine kavuşmayı nasip müessere eylesin. Amin. ve cevhu Hazreti Ali buyuruyor Semih-ü Radıyallahu anhu ben Ebu Bekir'i duydum. Yakulu, Ebubekir Bekir şöyle diyordu. Ebu Bekir kimdir? Sadıktır. Ne demek? Doğru adamdır. Kim diyor bunu? <gülüyor> Hazreti Ali Efendimiz diyor. Ben Ebu Bekir'den işittim. Ebu Bekir çok doğru adamdır diyor. Şimdi Hazreti Ali ile Ebu Bekir'in arasında efendim şey var. Soğukluk var da birbirlerini sevmezmişler de Hz. Ali zorla biat etmiş falan falan falan. Uydurmayın! Şia-yı şeni'a. Çirgin şialer. Uydurmayın! Hz. Ali'den yiyeceksiniz sopayı. Bak diyor ki bu Bekir doğrudur. Ben ondan işittim. Bunlar bir acayip adamlar. Kin ve nefret içerisinde. Geçen de birileri gel. Medine'de, Ravza'da gelmiş tam Ebu Ömer'in önüne bir terlik fırlatmış. Orada da olaylar çıkmış neyse. İlâh tam anlatmayayım sonucu fena olmuş da. Yani işe bak. Sen ne yapıyorsun ya? Resulullah'ın yanında Ebu Bekirli Ömer yatıyor diye. Bütün akılları, fikirleri onların cesetlerini oradan nasıl çıkaracağız? Bunun için ne kadar şeyler yaptılar. Diyar Bekri Hazretleri, Tarihul Hamis isimli kitabı var, çok eski kitap. O kitabında bunu naklediyor. Bir kere gece vakti efendim e, adamlarını ayarlayarak o zamanki Medine'nin valisiyle de e, anlaşarak, onda da Şialik tarafı var 10-15 kişi geldiler. Kapıları, işte o e, o zamanki yönetimin emriyle açılması tembih edildi ama Bunlar ne yapılacağını bilmiyor açan insan. Açan aciz. Şimdi bir tane görevli diyelim. Bunlar geldiler heyet halinde. Kazma kürek Ebu Bekir'le Ömer'in cesetlerini alacaklar. Diye tam yanaşırken Ravza'nın yani yarıya ortaya geldiler. Battılar ve bunu bütün Medine şahit oldu. Çünkü bu sefer adamlar arıyorlar adamlarını. Hiç adamlardan eser kalmadı. Geldiler ettiler ve o zamanki yönetim kapatalım. bu Çünkü zaten yapılacak iş çok Ortalığı karıştıracak bir işidir. Şimdi bunlar nerededir? Bir de bunlar nereden aramış? Cehennemin dibinde. Nerede haricidir? Dibine gittiler. Bunu tarih kitabı, tarihul hamis bu. Çok büyük bir tarihtir. Bu yazıyor yani. Hala geliyor adam orada terlik atıyor Ebu Bekir'e. Radıyallah. Ebu Bekir'i sevmeyen Müslüman değildir. Ömer'i sevmeyen Müslüman olamaz. Osman'ı sevmeyen Müslüman olamaz. Sahabeyi sevmeyen Müslüman olamaz. Namazda kılsa cennet yüzü göremez. Oruç da tutsa cennet yüzü göremez. Nasıl? Resulullah ne bu? La amele Sana kızan. Ey Ebu Bekir sana kızan 70 peygamber kadar amel etse cennete giremezdi. Nasıl kızacak? Bak Hz. Ali. Hazreti Ali fendi. Ebu Bekir Çok hürmeti var. İnne babakül Ömer, ef'telü veadil. Ebubekir ile Ömer bu ümmetin en üstünüdür. Buyururdu kendisi. Beni onlardan fe men faddalen aleema ve bu Aضربu bi bi Beni onlardan üstün gören müfteridir. Ona iftira sopası 80 dayak atarım. İlanı böyledir. Razıyanullah aleyhicme. Hazreti Hazreti Ali Efendimiz'in kızıyla evlenmiştir. Hazreti Ali Hazreti Ömer'in kayınpederidir. Hep bunlar Hazreti Ali korkmuş da Korkusundan böyle tavizler vermiş. Hem diyorlar Allah'ın aslanı hem diyorlar korkak. Bunlara bir demek lazım sen ele gel. Sen niye Hazreti Ali iftira atıyorsun ya? Hazreti Ali Allah'ın aslanıdır. Yanlış işe gözüm var mı ya? Ne buyuruyor Odaya Allah'ın? Ben bu Bekir'den işittim. O şöyle diyordu. O sadıktır. Yani o doğru söyler. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir ne demiş? Radıyallahu Allah Ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah şöyle buyuruyor. Ma min abdin eznebeden ben bir kul, herhangi bir kul, herhangi bir günah yaparsa yani yapmamak pek elde değil. Kul olmamız hasebiyle. İmtihanda olmamız hasebiyle. Peki bir günah yaptın. Şimdi burada en büyük mesele zaten nedir? Onu yaptığın için günah olduğunu bilmek. Geçen perşembe dersinde ne anlattım? Bilmez, bilmediğini de bilmezse bela burada başlar. Şimdi adam yaptığı için günah olduğunu kabul etmiyorsa bu adama tevbe et desen sen tevbe bu adama sen yanlış yaptın. Allah'tan hafist edesen sen hafist eder, Ben doğru yaptım der. Burada çözümsüzlük var. Çünkü bir insan evvela neyin günah olduğunu da öğrenmesi lazım. Haramları bilmesi lazım. Haramları günahları bilmesi lazım derken denemesi lazım demedik. Şu şarabı bir içeyim bakayım. Ne hangisi şarapmış. Anlayalım bakayım. beni hiç bugüne kadar hiç geçirmedim. Ne var? Şimdi ben onu öğrenmem için bir damla almam mı lazım yani? Ne alakası o? Şerri öğreneceksin. Şerden sakınmak için. Ama burada maksat ne değil? Öğreneyim diye tatbik etmek başka, öğrenmek başka. Sana diyorlar müskirat, sarhoş edici maddeler, bira da olsa, efendim çoğu sarhoş etse, azı da olsa, damlası da olsa haramdır. E bunu anlamayacak ne var? Ondan sonra zina haramdır. Ondan sonra kumar haramdır. E bunlar belli şeyler. Bunları bileceksin. Harama haram olarak bilirsen evet, ters ilişki cinsi münasebette mesela. Büyük haramdır. Mel'undur. Resulullah bir kadınla ters ilişkide bulunan yani döl yatağından başka büyük akdest mahallinden cinsi münasebette bulunan veya hayızlı kadınla cinsi münasebette bulunan Allah'ın lanetine uğramıştır. Bu adam Allah'ın rahmetinden uzak. E şimdi adam o kadar cahillik var ki mesela bunun e, haram olduğunu bilmeyen Müslüman var. Müslüman haram olduğunu bilmiyor. Ya sen evleniyorsun. Bu evlenmeden evvel bu helal haramı niye öğrenmedin sen? Lanet var çarpılırsın sen. Allah Teala. Gazap eder Allah Teala. Sabret. E bu benim hanımım kim karışır? Olur mu öyle şey? Senin hanımın ama senin kulun değil. Yaratan Allah var, yaratan karış. Her mesele ticaret yapacaksın. Evlenecek adam bunları bilecek. Ticaret yapacak adam alışverişin helal haram ne bilecek? Hangi türlü akit muamele efendim harama sokar bu işi? E bunu bilecek. Hacca giden adam oranın yasaklı ihramın yasaklarını ne bilecek? Zekat veren adam e bunun neye göre tabi, Hangisi dahil, hangisi dahil değil? Bunu bilecek. E günah ya... E tabi günah oluyor. E seni kurtarır mı? Kurtarma. Evleniyor, ondan sonra üçten dokuza şart olsun diyor. Babaannin evine gidersen kadın da gidiyor, nikahta gidiyor. Ondan sonra da e ne var bunda diyor. Kızdım, söyledim. Bir şey fark etmez. Olur mu? Nikah gitti mi ne olursun sen? Zina ile yetişersin. E bu benim kaç senelik ha hanımım. Beş tane de çocuğum var. İstersen on beş tane olsun. Talak verdi. E bilmiyor. Şimdi bu bilmemek bir dert ki kanser burnu yanında hiç. Bu bilmemek büyük bela. Her işin günahları var, haramları var, her muamelenin yasakları var. Mekruhları var, Allah'ın sevmediği tarafları var. Bir de kat'ı, haram olan şekilleri var. Her işte var bu. Bak alışverişinden tut. Efendim, giyim, kuşam. Saç tıraşında bile ne var? Saç tıraşında bile İslam'ın Serbest ettiği şekiller var, yasak ettiği şekiller var. Sen saçın bir tarafını alırsın, bir tarafını bırakırsın, alablus yaparsın, bilmem. Çocuğu haram. E çocuğa ne günahı var? O babasına, anasına günah var. Bunu ikaz edeceğiz birbirini. mesela. Bunların ne olur ya, sen çocuğun şeyine karışıyorsun. Ya ne alakası var İslam? Buna hüküm verdi, hüküm koydu. Alırsan tümünü alırsın. Her tarafından eşit alınır. Yoksa bir tarafa alınıp bir tarafa bırakılmak yasak. Mesela. Öyle mi değilmişsin? Bak içeceklerde, yiyeceklerde, he? Yiyeceklerde haram var, mekruh var. Bu ne yenir, ne yenmez. Şu. Evlenecekler. Kiminle evlenilir? Kiminle evlenilmez? Kız kalkmış dayısıyla evlenme. Yahu haram diyorlar. E diyor ben dayımı seviyorum. Allah buna ne karışır? Ben de Müslümanım. E şimdi... Bu hale geldi yani toplumu siz siz biraz çok sohbet biraz fazla gelip gidiyorsunuz da bir şeyler duyuyorsunuz da ben de bazı şeyleri anlattığım zaman da yadırgıyorsunuz ya bunu demeğen el var bunu herkes biliyor. Ne diyorsun öyle sen? Niye öyle düşünüyorsun? Bir kul bir günah işlediği zaman ne yapacak? Ama günah işlediğini bilecek gibi defa peşinden ilacını arasın. Adam yaptığımız günah değil derse ben buna tevbe istifanı neyini öğreteceğim? Evvela Rabbimizin yasakları mutlak surette bilin mi? Hatta kebail günahlar yani büyük günahlar dersleri yapmak istiyorum. Bakalım bu mektubat sonrası mı olur? Mektubat da sonrası pek olmaz çünkü mektubat. Bizi bitirir. Biz Mektubatı bitiremeyiz. O bizi bitirir. Başka bir vesileyle mi başlamak lazım? Kebail günahlar derslerinin yapılması lazım. Yani büyük günahlar çok önemli. Yetmişi aşkın da teferruatı var. Bunların bir mevzu edilmesi lazım hakikaten. Yani Günahları bileceksin ki, pişman olacaksın. En azından pişman olmak için yine günah olduğunu bilmen lazım. Öbür türlü neyi yaptım değil mi? Yapar bir günah, ondan sonra ne de diyor, ne güzel yaptık değil mi? Bir de hoş görür, bir de normal görür, bir de haramadı, helal der. Bu sefer iman da gider. Biz ne yapacağız? Dert çok. Kul hesaplı yaşaması zorunda. Kul, Kul ne demek? Köle. Allah'ın kölesiyiz. Hesaplı yaşamak zorundasın. Ben istediğim şekilde inanırım, yaşarım. Öyle mi? Öyle. O zaman ahirette de istediğin yere gidemezsin. Hiç istemediğin ateşe gidersin. Burada ben Allah'ımın emirlerine, hükümlerine riayet edeceğim. İstediğim şekilde inanamam, düşünemem, yaşayamam. Bakamam, edemem, tutamam, giyemem, soynamam. Ha! Rabbimin kuluyum. Kontrollü yaşamak zorundayım. Bilirsen Ahirette de derler ki, hadi istediğin sen ne olsun. Ama dünyada bu serbestlik hakkımı kullanacağım dediğin anda Ahirette sana istediğin yeri seçtemezler Yerin kesin cehennem olarak tayin eder. Mecbursun ya. Ha hocam ben ne var? Ben senin bildiğin kullardan değilim. Ha o zaman sana sözüm yok. Sen hasta olmuyorsun değil mi? Senin hasta olup olmama gelinde, senin yaşlanmama gelinde, senin ölmeme gelinde. Senin ayrılmamak elindeyse be, sen beni ne dinliyorsun ki? Sen git. Rahatına bak. Yaylan. Enine boyuna. Açıl. Çünkü sen sarı cizmelime vedasın. Ben senin gibi görmüyorum kendimi. Benim şu anda nefesimi kesecek bir kuvvet var. Beni şu anda damarlarımı durduracak, tıkatacak, kalbimi durduracak bir Allah var. Ben inanıyorum o Allah bana. Şu anda yapabilir her şeyi. Ben onu saymak zorundayım. Haccız, hudutsuz, edepsiz. Olur mu Allah'ın zuruldu? Bu imansızlara yakışır. Zerre kadar imanı olan Allah şuurunda olmak zorundadır. O zaman ne var? Bir günah, ani bir gaflet, bir anlık bir unutma neticesinde nefsi şeytanın vesvesesiyle, tezhinatıyla, tesvilatıyla, süslemeleriyle, yaldızlamalarıyla bir günaha düşülebilir. Ama hemen estağfurullah, estağfurullah. Ne yaptık ya? Ne büyük Allah'a karşı bu iş. Çanağı kırdık ya. Bunu hemen düşünsen Mevla bundan razı olur. Ama öbür türlü ne ya? Millet neler yapıyordu bir şey olmuyor. Hep de bana konuşmayın falan. Böyle Sen niye milletin o kadar günah yapıyormuş da ona bir şey olmuyormuş? Öbürü zaten Allah'ı inkar ediyor. Bir şey olmuyor. Öbürü Allah'ın oğlu var diye bir şey olmuyor. Öbürü Allah'a sövüyor bir şey olmuyor. Öbürü Kur'an'a sövüyor bir şey olmuyor. Kur'an'ı parçalamışlar Yunanistan'da atmışlar yerlere bir şeyler bir şeyler. E niye bunlar şimdi ağzı yamulmadı, el yamulmadı? Yahu adam zaten yavur cehenneme kadar yolu var, Allah ona dünyada bir şey yapmaz. Ben dünyada diyor gavurlara cennet yaptım. Sonları cehennem olduğu için. Sen Müslümansın, sana yapılan, ona yapılanla bir olmaz. Sen inandım diyorsun, inandığına göre hareket et. O zaman pişman ol. Tevvet. Onun için bir hadis-i şerif görmüştüm. Tabii çok da müjdeleyici hadisleri öğretmemek lazım. Eski sahabe ve alimler ölümlerine yakın son nefeslerinde müjde hadislerini söylerdiler ki emanet gelmesin benle öyle ölürdüler yani. Tabii biz şimdi arada biraz da müjde vermek durumunda kalıyoruz. Ama bu da dozumda kalmalı. Hadis-i şerifte gördüğüme göre Buhari Müslim Müttefekun Aleyh olacak bu hadis. Diyor ki... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kul günah işlese sonra Allah'tan korksa pişman olsa sonra bir daha bir zaman sonra yine o günaha düşse veya başka günaha düşse yine pişman olsa yani Rabbim bana azap edecek diye korksa bir daha bir günaha düşse bir daha pişman olsa Allah Teala'nın azabına ben nasıl dayanacağım diye korksa dördüncü de Allah Teala ne buyuruyor Bak şimdi burada bir de tersi gelecek seni. Bunlar denge unsurudur. Bu dengenin birini kaydırdın mı? imandan çıkma tehlikesi var. Çok ümit de iyi değil, çok ümitsizlik de iyi değil. Şimdi denge unsuru burada bulunacak. Allah Teala buyuruyor ki: alime abdi en لو rabban ve ene gafartu feliya'mal abdi mâşâ." Madem bu kulum kendisinin bir Rabbi olduğunu Allah'ın bulunduğunu ona azap etmeye güçlü olduğunu biliyor ve günah yaptığı zaman da o Allah aklına gelip korkuyor düşünüyor ben de bu kulum ne yaparsa yapsın affedeceğim yapsın istediğini yapsın artık yani burada ne demek burası burası şu demek günah yapmamak gibi bir lüksümüz yok çünkü peygamber değiliz kasıtlı da yapmama çok gayret etmeliyiz arada kayıntılar ayak kaymaları olacaktır gaflet neticesinde peşinde gelen üzüntü ve Rabbim var ben nasıl yaptım bu işi bak Rabbim ben azap ederse ben nasıl dayanacağım diye gelen korku Allah ondan memnun oluyor işte. Öbürü de orada hiç günah işlemiyorum diye sabaha kadar teheccüd kılıyor, akşama kadar da oruç tutuyor, tesbih elinden düşmüyor işte üç günde bir hatim şudur budur o da hiç korkmuyor. Niye korkmuyor? Ya korkacak bir şey yapmadım ki diyor. Halbuki korkmak lazım. Korkacak bir şey yapmadım. Ne yaptım? Yahu diyor, ben diyor iki hafta uyuşam. Bir sene, beş sene, on sene. Hiç günah demiyorum. Sen öyle zannet. Vücudu geden bu laikas müydem? Senin varlığın bir günahtır ki hiçbir günah ona kıyas olmaz. Ne demek? Ben, ben, ben, ben. ben. Devamladı. Hatim yaptım. Şöyle yaptım. Sen de namaz kıldın mı? Ben kıldım. Bir hareketler. Hiç Allah'ın lütuf keremini görmemek. Hep kendinden bilmek. Almış gidiyor, havalanmış. Şimdi bu tevbe etmez, istiğfar da etmez. Tevbe istiğfar ederken denek ne bakımda eder? Bu şu bakımda eder. Yani adet kabilinden sünnetlerini bulsun, estağfurullah, estağfurullah. İşte günahımız yok ama cem'i hatalarımızdan sizi de katıyorum, siz affolun bari hesabı yani. Böyle bir, şey Böyle bir şey yok. Herkes günahkar. Ya beni adem kullukum khattâûn ve khayrul khattâînet Ey oğulları hepiniz son derece günahkarsınız Ama o çok hata işleyenlerin en hayırlıları da Çok tevbe edip çok dönüş yapabilenler Allah Teala öyle buyuruyor Şimdi sen nasıl dersin benim günahımı Onun için günah yapmasının akabinde Pişman olup Rabbim bana azap edecek diye Korku içine giren, ürperen insan Lan Mevla işte böyle Sen ki beni hep hesap ediyorsun Sen ki Rabbim var biliyorsun Sen ki o yaptığın günahın lezzetini alamadan, tadını hissedemeden hemen bir üzüntüye boğuluyorsun. Keyif yapamadan seni ben affederim diyor, seni ben affederim. Ama öbür tarafta da bir tekebbür, bir kibir, bir benlik, bir bir boyun kırıklığı yerine benim e, dik kafalılık, insanlara üstten bakmak, hakir görmek bu büyük bir bela getirir. Onun için kul günah işlemesinde ne var? Boyun kırmasına, af istemesine. vesile var. E bir insan günah işlemeden de af işleyemez mi ister ve istemelidir ama günah işleyenin estağfurullah demesiyle günah işlemiyorum zannedenin estağfurullah demesi arasında fark olur çünkü öbürü adet kabilinden istifa eder. Ben günahkar değilim görüyor. Nasıl günahkar değiliz? Bir kul bir günah işlerse Fekame, sonra kalkar, abdest alır. Bu bir günah işlendikten sonra abdest alınması nedir? Kuvvetle müstahaptır. Hatta mesela e, fıkıh kitaplarında e, diyor, Halebi'de falan ben hatırlıyorum. Yani böyle şiirler, e, efendim, e, şarkı, türkü gibi şeyler söylese veya dinlese hemen kalkıp abdest alması müstahaptır. Çünkü günahtır hemen peşinden abdest tazelemesi olur. O günahların dökülmesine şey olur. Mala yani konuştu, fuzuli şeyler konuştu. Hayi -ha bayağı bir efendim raydan çıktı yani. Hemen ne yapması? Kalkıp abdest almaz. Hangi bir günah yapan peşinde ne yapacak? Kalkacak, Allah, abdest alacak. Abdesti doğru almak lazım. Bizim abdest risalemiz var. Belki 300 sayfa mıdır. Daha mı aşağı yukarı? Bu mutlaka okunmalıdır. Bu abdest hisalesine göre abdest alınmalıdır. Başından sonuna kadar edeptir. Farz, vacif, sünnet, sünnet edeplerle doludur. Abdest, rastgele alınan abdest bu faydayı temin etmez. Sünnete uygun alınacak abdest. Kuru yer bırakılmayacak. Evet, işte üçlenecek, şartlanacak vesaire. Böyle bir abdest alırsa, zaten abdest alırken bile <gülüyor> ne başlıyor? Günahlar dökülmeye başlıyor. Ağzına su verince... Ağzıyla yaptı günahı, ellerine yükeince ellerle yaptı günahı, burnuna su verince burnuyla yaptı günahı. Hoca burnuyla adam günah yapar mı? Yapmaz olur mu sen? Her şeye burnunu sokarsın. Ne adam, kadının birisi sürer kokuları, ondan sonra sen de bir asansörde, yolda, zaten karşıki yoldan geliyor. Ondan sonra onun kokusu burnuna vurur, sen de aklına bir şeyler vurur, ondan sonra burnun girdi günah. Ne yapacağız? Abdeste burnuna su versem burnunla yaptığın günahlar Dökülür Yüzünü yıkarken yüzünle yaptığın günahlar Kollarını yıkar kollarla yaptığın günahlar İmam Azam Efendimiz radıyallahu anh keşfi açık idi Abdest alanların yanında durduğu vakitte Abdest sularından yaptıkları günahların ne olduğunu anlardı Sudan Ziname etmiş işte şunu yapmış Ya hoca bu suyla çıkıyorsa biz Rahat olalım ya Böyle suyla Herkesin ki suyla çıkmaz onun şartı var, tam tevbe etmişse, pişman olmuşsa, bir daha yapmamağı azmetmişse vesaire öyle önüne giren. Ne yaparsan, ya bir adam öldür, bir abdest tazele. Ulan adam öldüren gitti be! Adam öldüren, Allah Allah Allah, bitti o! Ya. Ahirette bu cinayet işleyenler, adam öldürenler vesaire, kadın öldüren de aynı ha! Hepsi bir, can can! Cana kıyıyorsun. Ne kolay ya. Allah. Bunlar nasıl böyle bu insanlar cani olmuş ya? Katil olmuş. Nasıl öldürüyorlar? Nasıl bıçaklıyorlar? Nasıl doğuruyorlar? İnsanları parçalıyorlar ya Allah Allah. İslamiyet olmayınca böyle canavarlık artar. Canavarlık. Burada onu kastetmiyoruz biz. Çok büyük günahların da tevbe kapısı açıktır. İnsan yaptığı günah haram derse kafir olmaz. Ama bir de Kebair'in Ekberul Kebair'i var. Büyüklerin en büyükleri var. Özellikle yedi tanesi var. Bu yedi tanenin biri de adam öldürmektir. O olacak iş mi ya? Ben cehenneme gideceğim diye. O adam bana şöyle yaptı, böyle yaptı. E şöyle yaptı, böyle yaptı ama ben cehenneme gitmektense o da yaşasın, ben de yaşayayım. Niye adamı öldüreceğim? Ben cehenneme gideceğim bu sefer. Niye gideyim cehenneme ya? Adam Allah'ından bulsun. Biz ne yapalım? Kalkacak. Güzelce bir alacak. Ve salla. Namaz kılacak. Bu namaza ne namaz deniyor? Tevbe namazı. Tevbe namazı. Tevbe. Hemen işi şeye getirme. Hoca efendi zaten gece günah işledim e. Sabahın sünnetinde niyet etsem olur mu bu namaza? Olmaz. Öyle üç köfteyi beş sen. ikide bir yani böyle sinekten yağ çıkaracaksın ya. O iki rekatı da ona sayacak. İyi, ökücü öldü, onda da kurbana say. Öyle iş olmaz. Bu namaz, ne olacak? Özel bir namaz bu. Şuurlu bir namaz bu. Ben günah işledim bilinciyle alınan özel bir abdest bu. Peşine de tevbe etmek için özel bir niyetle kılınan namaz bu. Bu ayrı bir şey, anladın? Ondan sonra... Evvabi kılarken ikisini tevbeye niyet, ikisini istişare, ikisini istihare, tamam. Katma, karıştırma, çorba yapma. Günah mı yaptın? yaptın. O zaman tevbe yapacak. Bu tevbe namazıdır. Vestagverullah <gülüyor> min Günahından dolayı, Allah'tan istiğfar eder. Yani af ister. Yalnız bunun usulleri var. E tabii ki estağfurullah demek doğrudur. Ama bazı özel dualar, mesela Estağfirullah <gülüyor> اَلَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوْ اَلْحَيَّ ve وَاَتُوبُ اِلَهُ Bunun kadar büyüğünü duymadım. Çok hadis gördüm bunun hakkında. Bizim dualarım kitabında var. Zaten çoğunuz müezzinlerden duya duya bunu ezberlediniz. Ama manasında güzel düşünün. Estağfirullah. Allah'tan mağfiret istiyorum. Günahlarımı örtmesini, kapatmasını istiyorum. Kimdir o Allah. Ellezi la ilahe illahu. O Allah ki başka ilah yok ki ondan isteyeyim. De bundan istemeyeyim. Yani tek onun kapısı var. Onun için ben bu kapıda durmaya ve buradan af kopartmaya mecburum. Ortağı yok ki bunu razı edemezsem gideyim onu razı edeyim. Ortağı yok. La ilahe illahu ne demek? Ya Rabbi senden başka ilah olmadığı için beni ancak sen affedersin. Ne yapacağız? İmam Şafii. رضي الله يا akıl İşte yaşlanınca ne dedi? Ölüm yaklaşınca dedi ki pazara çıkın da o zamanlar tabii kölelik var. Dedi 80 yaşında bir köle bulun bana da azat edeyim. Sevap kazanacak ölmeden diye. Halbuki maksus bir işaret çıkıyor anlayana. Baklar etle 80 yaşında köle yok. Çünkü köle gücü varken iş görürken alınır satılan bir şey. 80 yaşına kadar kimse onu saklamaz zaten. Biri azat etmiştir yani. Ne yapmak istedi? Ya, Döndü Mevla'da. Ya Rabbi pazarda aradım. 80 yaşında köle bulamadım. Ben de o yaşa geldim. Ben de senin kölenim. Herhalde azat edersin bu yaşa kadar. Yaklaşma usulü. İsteme usulü. Muracat adabı. Münacat adabı. İsteyebilme. Kabak gibi istenmez. Ya Rabbi İbrahim Adem dedin. "Fein bağfir? Fe ente Affedersen bu sana yakışır. Kovarsan e senden başka kim acır? Ha, kovarsan da ben de giderim öbür tarafa. Yok böyle bir şey. Kapı tek. Bu kapıdan ayrılmazsan sonunda affı koparız. Onun için işte Evliya Allah'tan birisi tabii. Bir de yanında müridi var. Müridi de tarikatte ilerlemiş, keşfi açılmış. Ondan sonra ihrama girdiler, ömreye, ne gidiyorlar, o lebbek lebbek. Yani buyur Ya Rabbi emrine itaatteyim, geldim işte ömreye geliyorum diyor. E ona da diyorlar ki la lebbek. Senin lebbeğin kabul değil, ne buyurdun, ne geldin, kim çağırdı da geldin, git. Diyorlar ama bu müridin keşfi açıldı, o sesi duyuyor. O lebbek diye bağırıyor, uzat buna lalep bekliyorlar ona mana mana tarafından bu da duyuyor onu fecir rahatsız oldu. Keşfin açık olması da tabii rahatsızlık verir. Çünkü yatak secde ediyor şey zikre diyor yorgan zikre diyor araba zikre diyor şey zikre diyor. Keşfin açılıp da bunları duyarsan nasıl uyuyacaksın? Sen yaptın aşağı bir de baktın ki yatak başladı zikre Sübhanallahü ve bihamdihi Sübhanallahü ve sen tabii tak kartın. Uykum kaçtı ya. Yastığa kafayı koydum, bir de baktın, yastık zikrediyor, Sübhanallah Efebiham, kalk. Böyle. Davud Aleyhisselam zikreder diye eder diye, sabahlara kadar işrak vaktine biraz tabii ağırlık gelir, yani insandır, beşerlik gereği. Hemen dağların tesbihlerini duyurtmaya başlardı, Sübhanallah Efebiham diyor. Dağlar inim inim diyor zikirden. Oo. Hemen neşat gelirdi ibadette zikirde, kuvvet. E çünkü o duymak acayip bir şey. Ondan sonra, Artık dayanamadı bir yere geldi dedi ya efendi ne var duymuyor musun ya? Ne duyacağım dedi. Lebbek lebbek bağırıp duruyorsun. La lebbek seni kabul etmiyoruz diyorlar yine de Efendim ısrarcı oluyorsun de Dedi evladım dedi Biz o sesi senden çok evvelden beri duyuyoruz Fakat başka kapı var mı ki Burası kabul etmedim deyince oraya gideceğiz Onun için mecbur burada duracağız Kabul etmeseler de, kapımız burası. O zaman lebek buyur gel dediler. Onu da duydur, duyurttular ona. Şimdi estağfurullah ben o Allah'tan af istiyorum ki La ilahe illahu. yok ki başka ilah onu araya koyayım onu razı edeyim. Veziri yok. Rüşvet vereyim. Bak dün İngiltere Kraliçesinin şoförüne bin sterlin rüşvet verdiler. Kraliçenin arabazını efendim, içine ettiler. Resim çektiler bilmem ne bir de. İngiltere'de bir gazeteye de verdiler onu. Efendim, şoför de işten oldu tabii. Anladın mı şimdi? Şoföre verirsin bin sterlin. Kraliçenin ara arabasına oturursun. <gülüyor> Adamın maaşı kadar belki de. İngilizler de cimri olmasınlar iyi maaş versinler şoföre böyle bir şey olur mu ya? Peki ne olacak şimdi? Vezir bulursun. Vezir neler diyorsun? Kapıcı bulursun. Şoför bulursun, bir şey bulursun. Biraz para, biraz şoför. Dünyada işini yoluna korsun. Katibi idi, idi. Dosya hasır altı. Mururu zamandan adam yırttı. Bunlar oluyor. Kolay, kolay. Ama Allah ile bu işler zor. Bilmediği bir şey yok. Her şeyi tafsilatıyla biliyor. Onun için ondan başka ilah yok. Kapıcısı yok, veziri yok, şeriki yok, naziri yok, ortağı yok, benzeri yok, Şu, şey Ya Rabbi senden başka ilah yok, sen beni mutlaka affedeceksin. Ben senden af istiyorum. Afiş dergenle ciddiyetle istemedi. Onun Resulullah ne buyurur? Sallallahu aleyhi ve sellem. La yekul lehad yukum. Allah'ım magfirli inşite. Sakın sizin biriniz dua edin. Ya Rabbi istersen beni affet diye böyle şeyler dua etmeyin. Öyle istersen olmaz. Ya, Ya Rabbi mutlaka beni affet deyin. Ve inallaha la mükrihele. Allah kimse zorla bir şey yaptıramaz. O halde sen de Ya Rabbi istersen affet, istemezsen affetme gibi laçka dualar yapma diyor hadis-i şerif. Ve'l-ya'zimil mes'ele. Mes'ele demek sual yani. istek ve duada azimli olun. Ya Rabbi mutlaka. Sen affetmezsen beni kimse affedemez ya Rabbi. Ben yanarım ya Rabbi. Çarem yok ya Rabbi. Mutlaka olmam lazım ya Rabbi. Ya, o Kabe'nin kapısına bazı asılıyorlar öyle. Allah. Ne ağlıyorlar, ne ağlıyorlar. Benden de bir damla gözümden yaş gelmez. Taştan beter ya. O ağlayanların haline de ağlayamıyor. Yani insan bazı yanındaki ağladı mı bu da baştan ağlama. Bende o da yok. Bir türlü böyle bir tam yapışamadık yani şeye. Hesap kitap. Tabi yapışanların da hepsinin niye yapıştığı da belli değil. O da bakarsın ağlıyor ağlıyor meğer keçisi kaybolmuş. O da var bir karı aşık olmuş. O da onun için ağlıyor. Bir de o da var ya. Yani. Gitti de evli ulemadan birisi yörüğün misafir oldu. Ondan sonra o da ona yemek ikram etti. Bu da ona birkaç vaaz etti. Hani para versen ayıp olur. O da başladı ağlama. O sizin gibi gözlerinden yaş gülüyor. Hoca Efendi de yahu dedi sen de bayağı çok tesirlendim ben de şey yaptım seni de biraz e, hüzne garg ettim yani tabi ama tabi. Sana bir iyiliğim olsun bir ayet bir hadis ahiret var şu var bu var falan. Ama senin kadar da tesirlenen görmedim. Bu kadar adama vaz ediyoruz camide konuşuyoruz ağlayan yok. Sen sofrada bile ağlıyorsun ne mübarek adamsın falan. Dedi, Sorma dedi benim bir dedi. Keçim kayboldu dedi. Senin de o sakalın sallanırken o keçim aklıma geldi. Ben nasıl dayanayım? Allah dedi seni bildiği gibi yapsın. Bir şey dedi de onu da demeyeyim. Ehli sünnete uymuyor. O hoca da nasıl dedi o lafı? O lafı da dememesi lazımdı. Lev kan el cahil fil cennete cara. Tercümede çok etmek istemiyorum. Ya böyle cahillen dedi. Cennete bile gidilmez dedi yani. E şimdi Bazıları da böyle kuvvetli ağlıyor diye sen de acıyorsun haline ulan Allah'a Ne kuvvetli sarılmış zannediyorsun mer Derdi ucuz ucuzcu yani ucuzcu Bir de baktın ki hakikaten sevgilim beni terk etti ya Rabbi ağlıyormuş orada Yani böyle olur mu kardeşim sen Burası büyük yer buradan af olmayı, azat olmayı, beraat almayı Mağfireti kazan da öyle gideceksin buradan ne işin var sen? Estağfirullahallezî o Allah'tan Tanab istiyorum ki la ilahe hici ilah yok illahu ancak o var. Ben kimden af isteyeceğim? El Hayy. Diridir hayatı kendinden. Bizim hayatlarımız emanet Rabbimizden. Onun hayatı kendinden. Hayatı son bulur mu? Bulmaz. Bizim hayatlarımız son bulur. El Kayyum. Kayyum ne demek? Her şeyi yöneten, ayakta tutan. Gökler on emriyle duruyor, yerler on emriyle duruyor, ay güneş on emriyle duruyor, denizler, bütün alemler 18 bin alem, hepsi on emriyle duruyor. Kayyum hepsini ayakta tutan ve etübüyle ona rucu ederim, ona tevbe ederim, ona yönelirim, ona dönerim, ondan af isterim. Bu manaları düşünün. Böyle estağfurullah derseniz üç kere. Menkale estağfurullahle değil, ilâhe ila ilahül hikyl kayyum Bu farz namazların akabinde üç kere olarak sünnette vardır. Yatmadan evvel, yatmadan evvel üç kere, başınızı yastığa koydunuz, uyumadan evvel mutlaka dosyayı kapatın. Hesabı temizleyin, öyle uyuyun. Uyanamayabilirsiniz. Ennevmehul mevt, uyku ölümün kardeşidir. Derseniz, bir hadistede diyor, Gufirat levudunubu ve levkanet, edfaramize bedil Denizlerin köpüklerinden fazla da günahları olsa, dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır. bunların hepsi köpürür. Ondan da fazla günah yapabilse bir adam, bu üç deva istiğfar okumakla o daha falan. Yani. Hatta en büyük günahı işte söylüyor ve inkâr Yedi büyük günahtan biri harpten kaçmaktır. O bir af olur diyor. Bu hadis ya. Şimdi bunu da demeden size olmaz ki. Ama yapmak lazım. Namaz kılmayanın böyle istiğfar etse, para etmez. Namazsızın istiğfarı, kabul olmaz. Namazla kılacak, vazifelerini, farzları yerine getirecek. Arada günahlar da olursa, böyle istiğfarlar terk etmeyecek. Şimdi bir günah yaptın. Ne yapacak? Kalkacak. Abdest sazeleyecek. İki rekan. Tevbe namazı kılacak. Estağfirullah'ın zembihi. Bu günahından dolayı Allah'tan af isteyecek. Nasıl isteyecek? Elini kaldırdığı zaman, ''Estağfirullahaladzî la ilahe illa hû, el hayyel ve Bu, herkesin kolay bilebileceği bir şey. E, tabii başka istiğfarlar çok yazacağım. Yazdım da, kitabı daha neşte hazırlamadım. İstiğfar kitabı yazdım. E, bayasına sınıf hazırlattım. Çok istiğfarlar size yazacağız inşallah. Yani öğreteceğiz size. Ve lakin şimdilik elinizde olanlar var. duaların kitabında olanlar var. Efendim, bildiğiniz var, e bu en bildiğinizi söylüyorum size. Derse, Şu da çok güzeldir, Allah'a mevhfiratüke Evse'u min zünubi ve rahmetuke arzi ayndi mine ameli. Bu da üç kere hadiste var. Yine dualarım kitabının başında var. Ya Rabbi senin affın benim günahlarımdan daha geniştir. Ya Rabbi senin rahmetin benim amellerimden daha bana ümit vericidir. Bunu da üç kere dese mesela, Efendimiz duydu bunu, Sallallahu aleyhi ve sellem adam geldi şikayet etti. Vah benim günahlarım. Ne olacak benim halim? Ben yıkıldım mahvolum. Ya dedi otur sürede. Abdest al. Namaz kıl. Kız. Üç kere şunu söyle söyledi. söyledi. Kum Şimdi kalk dedi. Af oldun sen. Tamam. Peki ya Resulallah, bu bu adam mı mahsus? Yok. Kainatın Efendisi bir adama bir şey öğrettiği zaman sen oldun diye de ona haber verdiği zaman o adama mahsus değil. Bu faziletli ameller kıyamete kadar geleceklerin hepsine müjdedir. ettirdim. Yani af olmazsan yani benden alacağın kalsın. Sen af olmazsan benden alacağın kalsın. Mutlaka olur. Yalnız burada itikat ve yine korkuyu elden yine bırakmam. Acaba kabul oldum mu? Acaba abdestimi doğru yapabildim mi? Namazı da huzur üzere kılamadım. Tevbe ederken tam pişman olamadım. Belki yine içimde karışıklık var. Belki yine af olmama tehlikesi var aman ya Rabbi. Korkuyu bırakmayın yine. O %100 af oldum garantili hareketleri de o da iyi değil. O dengeyi kaçıtır. Bu hadis-i şerif. Peki niçin bu hadis-i şerifin deliline Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurduğu zaman kafadan konuşur mu? He. Mustafa sallallahu aleyhi. Ve Ancak beyinle konuşur. Mustafa Mevlana meslevi der bunu. Mustafa Ahmet ma yantık anheva in huwa bi vahyin ihtawa. Madem ki diyor ayette geldi o kafadan konuşmuyor. Demek yani her konuştuğu vahye dayanıyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu kim işitti? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ondan kim işitti? Hazreti Ali radıyallahu anh. Oradan geldi geldi bu hadis-i şerif. Ama kainatın efendisinin buyurduğu ayetler uyuşuyor. Çünkü Allah Teala'na buyuruyor ki: "Kul celalü aleyh ve men amel su'en biẓlim nefsehu sema'staghfirillahi yecidillaha gafuror rahima." Ve men kim işlerse şu en bir kötülük, kötü bir fiil yaptı, bir kabahat yaptı, bir günah yaptı. E, ya zulmü nefse ya da kendine yazık etti, zulm etti. Yani günah işlemekle. Hangi günah olursa olsun. Tümme estağfirillah. Sonra Allah'tan af isterse. tabi bu hadis neyi getirdi burada arada? bu af istemenin şeklini beyan etti hadis. Abdest al, iki rekat tevbe kıl, Allah'ın kapısına dayanmak ve müracaat etmek ve başvuru dilekçesinde bulunmak namazladır. Ayet-i kerimeler tafsilatlı gelmez. Hadisler onun şerhi gibidir. Ayet diyor ki, sonra Allah'tan af isterse. Ama tabi bu ne olmamalı? Yani, biraz mukaddimelerle olmalı. Böyle direk olmamalı. Yani, çıplak bir karı geçiyordu, oradan öyle iyice bir baktın, Ondan sonra bu tarafa da çevirdin, bu tarafta da bulamadın bakacak bir şey. Estağfurullah, estağfurullah. Böyle değil, böyle değil. Ya, ben burada mı yanlış yaptım? Şehvetle baktıysan eğer, şehvetle baktıysan haramdır. O zaman ne olur? İnsan bunun bir abdest tazelerken buna niyet edilir, bir iki rekat tevbe namazı kılınır vesaire vesaire. Anladın? Yani, ayet diyor ki benden af isterse, Yecidillah gafuran, beni çok affedici bulacak, rahimen, çok merhametli bulacak beni, çok. Beni diyor kızgın bulmayacak. Allah Allah. Beni efendim onu kovalayan bir ilah olarak bulmayacak. Ona acıyan ve onu bağışlayan bir Rab olarak beni bulacak. Kurban olduğum. Öyle buldur bizi ya Rabbi. Öyle buldur kendini bize ya Rabbi. üzere sana karşı hüsnüzanlığımızı artır ya Biz Ziyade eyle ya Rabbi. Evet. Ve kâle ve Aleyhissalatü vesselam fi hadithin ahara. Evet. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadiste buyurdu ki men eznebezen ben fümmen edim aleyhi fe huve Evet bu hadis-i şerifi de Beyhaki, Şuab-ül İman kitabında divad ediyor. Beyhaki büyük muhadiste. Temin okuduğum hadis-i şerifte Efendim, İbn-i Huzeym'e rivat ediyor. Ondan sonra Ebu Davud rivat ediyor, Tirmizi rivat ediyor. Bunlar bizim kaynaklarımızdır. Allah'ın huzurunda da dayanaklarımızdır. Ya Rabbi ben hadise güvendim, bu hadise güvendim. Senin dostların bana bize yanlış nakiller yapmadı. Değil mi? Onun için alimin birisi Mevla'nın huzurunda yakalandığı vakitte ey kötü alim, ya bakalım buraya sen şöyle bir günah yaptın. O halim ne oldu? Donduk kaldı ama yine ilimle nişi kurtardı. Ne ile kurtardı? Dedi ki ya Rabbi ben şundan, o şundan, o şundan, o şuna rivayetleri, ravileri saydım. Ve o da Ayşe el-Radiyallah o da senin Habibinden işitti 60 yaşını geçene azap etmekten utanırım buyuruyorsun. Allah Allah. Hadiste var. 60 yaşını İslam içinde Müslüman olarak geçirene, namazlı abdestle 60 yaşını geçirene azap etmekten utanırım. Bu yaşın da önemi var ama ne yolda yaşlandığının da tabii ayrı bir önemi var. Değirmende mi arttın yani? Bu sefer Mevlâda âlâne buyurdu. Bu rivayeti isimlerini saydığın kişiler birbirlerine iftira etmediler. O da Ayşe radıyallahu anh, iftira etmedi. Ayşe de Resulullah iftira etmedi. Resulullah da bana iftira etmedi. Dedi. Yani söz doğrudur. Hadi o rivayet sahiplerinin e, hürmetine, o ravilerin hürmetine seni azat ettim. Tamam. İnsan hadis bilecek, ilim bilecek, kaynaklar bilecek. Ebu Davud. Bana ne söylüyorsun bu Davud'dan bana? Olur mu bu Davud? Sağlam kitap, kütübü sitte, biz ona itibar ediyoruz, yarın ahirette E bu istiğfarları yaparken de itikadımız ona göre Resulullah'tan sağlam geldi Bu hadisler bize hiç şüphe yok bunlarda Acabası yok Bir kul bir günah işlese, sonra da pişman olsa Yani içinden pişman oldu böyle, niye yaptım, nasıl yaptım, yapmamalıydım dese Sırf o pişmanlık bile diyor günahız Örtecek derecede kefarete yeter. Allah. Mevla sevdi mi de, affetmek istedi mi de böyle bahane arar. Ama o kulun pişmanlığı zaten en mühim meseledir. Öbür türlü sabaha kadar istiğfar çekse, içinde pişman olmasa tevbenin şartı yerine gelmez. Ama pişman olsa kalbinden bir daha yapmama azimle, dilinden estağfurullah demese bile tevbe kabuldür. Dilden istiğfar etmesi de ayrıca sünnettir ama tevbenin rüknü aslisi esas temeli olmazsa olmazı kalbin pişmanlığıdır. Zaten kalp pişman oldu mu bir daha da o işe bulaşmama niyetlidir. Ama kalp pişman olmadı mı öbür tevbe dilde kalacaktır. Çünkü kalp yatışmamıştır. Pişman olmamıştır. Demek ki yine fırsat buldu mu dönecektir. Allah bizi hakkıyla pişman olanlardan eylesin, nadim olanlardan eylesin ve yani şöyle ölmeden evvel tam bir nedamet, pişmanlık, tevbe üzere son nefesimizde imanı ı kamil üstünü katime ile çene kapamak cümlemize nasip beylesin? Bu işin sonu muteber. 13'ün ölmeden evvel insan Rabbim bize öleceğimizi bildirsin. Rabbim bize ölümümüzü haber versin. Rabbim bizi tevbeye, zikre, kelime-i şehadete ve ibadete döndürsün. Bu çok önemli. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Öleceği hastalığında kulüvallah okuyan cennete girdi. Onun için hastaları ziyaret ettiğiniz zaman da o sen gidicisin herhalde bana bak her tarafın çürüdü. Falan böyle konuşmayın. İnşallah daha çok yaşayacaksın. Çok iyi görüyorum seni bayağı düzelmişsin. Doktorlar übit verdi. Böyle konuşun. Adama orada ölüyorum desesen yine ona ölüyorsun deme. Bu iyi bir şey değil. Ancak dersin ki Kulu ehed. İhlas-ı şerif okumaya çok devam et. Demenizde ne var? Fayda var. Niye? Belki adam ölüyorken dirilir, Öbürü de sapasağlam devrilir. Ama mesele nedir? İnsan en ufak bir hastalıkta bile ölebilirim. Yani ölmek üzereyim. Ölesem kulüvallahu okumadan gitmeyeyim. Kelime-i şehadetle nasip olsun inşallah. Ama ihlas okuyan, ölmeden evvel ihlas okuyan cennete girdi. Bu acayip bir şey ya. Yani. Ölüm hastalığında. Allah nasip etsin. Tevbe nasip etsin. Zikir nasip etsin. Ve fil haberi. Şimdi bir hadiste bir rivayet daha geldi. Bu da acayip bir şey şimdi. Burada da biraz ne var? Böyle çok dilden istiğfara alıştırıp da günaha devam edenlere tehdit var. Buyuruyor ki اِنَّ الرَّجُولَ bir adam idakale. كَانَ Estağfiruke ve etûbu ileyk. Ya Rabbi senden af istiyorum, Ya Rabbi sana tevbe ediyorum dese. Sımmâ de sonra günahı yaptı, istiğfar etti. Sonra günaha tekrar döndü, avdet etti. Sımmâk âlâ günahtan sonra bir daha istiğfar etti. Estağfirullahü tübü Sen Senâ temerrat, bu kaç kere tekerrür etti? Üç kere tekerrür etse Kudübe fil râbi'ah, bu adamın bu yaptığı suç, dördüncüde ne yazılır? minel kebairi, büyük günahlardan yazdı. Normal bir günahta olsa, küçük günah da olsa üç kere böyle yapıp da peş peşe istiğfar edip de hemen döndüğü için da bir hadiste der ki eee buyurur ki sallallahu aleyhi ve selleme el min minezzem ve ve musurun aleyke el rabbi Günaha ısrarcı ve devam edici olduğu halde diliyle istiğfar eden, rabbiyle dalga geçen gibi. Burası çok tehlike var. Yani Allah ala ala eder gibi bu tehlike. Peki... Ama öbür hadis diyordu? مَا أَصَّرَّ مَنْ اِسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِي الْيَوْمْ سَوْعِينَ مَرَّ Ebu o da. Tirmizi hadisidir o. Bir insan aynı günaha günde yetmiş kere dönecek olsa, yetmişinde de tevbe istiğfar edecek olsa Allah onu günahta ısrarcı saymaz. O hadis de sahiptir. Peki o zaman Hoca Efendi, burada bir çelişki mi var acaba? Yok. Senin kafanda çelişki var. Hadisler arasında çelişki yok. Hadisler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor biliyor musunuz? ''Hıyarukum <gülüyor> el müftetinü tevvâb'' ''Çok günaha düşen ve çok tövbeye başvuran sizin en hayırlılarınızdır.'' Çelişki mi var acaba? Niye yok? Şu, bir adam aynı günah günde yetmiş kere de dönse fakat yetmişinde de pişman olarak istiğfar etse, dilden değil kalben yani af istiyorum dese bu adamı Allah ısrarcı saymaz. Ama öbüründe ne diyor? Dördüncü de Allah büyük günaha yazar diye. O şundan bahsediyor. Sadece dilden istiğfar ediyor. Kalbinden hiç üzüntü yok. Korku yok. Rabbim beni yakacak yok. Alışkanlığı dile bağlamış. otomatik almış. Dil estağfurullah ve tübile, Estağfurullah ve tübile, ile. Rabiatül radıyallahu Öyle demişti bu böyle istiğfar yapanı gördüğünde. Demişti. İstiğfar o ne? istiğfarın kedi. Böyle istiğfar yaparsan bunun bir daha çok istiğfar yapmak lazım bu istiğfardan dolayı demişti. Çünkü istiğfarında ne yok? Kalpte bir Allah'a karşı müracaat yok yani dilde kalmış. Allah Teala kalbe indirsin inşallah. Evet. Yani ümidi kesmeyin. Ya ben aynı günahı üç kere yaptım şimdi de dördüncü de yaptım. Bu da büyüklerin defterine geçti. Daha da af olmam. Olur mu öyle bir şey? Büyüklerin defterine geçse büyük günah olmuyor mu sanki? Cık. Şirk bile iman eden hemen af oluyor da Hangi büyük günah olsa yine mi kesmeyiz Ya bu dördüncüde büyük günah yazıldı diye Efendim daha bundan istiğfar etmeyecek misin? Mühim olan Af isterken o demin benim dediğim manaları mülaza etmek Senden başka ilah yok Kapı sensin Ben nereye gideyim Allah'ım Ben kulum Allah'ım şeytan nefis kaydırdı beni sen Sen tut beni Rabbim ben sen beni böyle bıraksan ben devamlı bu günaha düşerim. He? Büyüklerden geçmiş ümmette birisi böyle aynı günah düştü tövbe etti bir daha düştü tövbe etti bir daha düştü tövbe etti üçledi bu sefer yani onların Allah ile irtibatları tabi acayip. Hadis-i şerifte beyan ediliyor. Çıktı sahralara dedi ya Rabbi sen Rabbisin ben kulum. Nefis şeytanı bana musallat etti. Ben bu günahlara kaç keredir düşüyorum ...tevbe ediyorum. Ama... ...ben dedi, bu nefis şeytan oldukça ben yine bu günaha düşebilirim. Onun için, sen beni affet. Mevla da buyurdu ki... ...sen de beni, e benden af istedikçe ben de seni her keresinde affederim. Anladınız mı? Ümitsizlik yok. Kapıyı kapatan şeytandır. Allah kapıları açık tutandır. Allah kapıları açık tutandır. Ama şeytan sana ne diyecek? Ben bak sen bu günahı kaçıncıdır yapıyorsun. Bir de tevbe ettim diyorsun sen en bir daha tövbe de etme. Niye? Bu şimdi bir yolunu al bakalım da bırakacağını anlayınca tevbe edersin. Burada zokayı yersin. Sen her seferinde pişman ol. Belki bu son günahım olsun. Belki ölürüm. Hakikaten yapmamaya karar ver. Allah tarafı işte. Ne yapacağız? Bu kulluk böyle bir şey. Ve hadis. En nebevi. Resulullah'ın hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem. Enneu kâle aleyhü aleyhü aleyhü salatu vesselam Resulullah buyurdu. Helekel müsevvifûn. Sevfeciler helak oldu. Yakûlûne. Ne derler? Sevfe netûbû. Yani şimdi günah işler tevbeyi geciktirir. Yakında tevbe ederiz, yakında tevbe ederiz. On gün sonra, bir ay sonra, hacca gidince, ömreye gidince, efendim, torunum olunca, bu günahı bırakacağım, dede olayım, ya kendi çocuğum olunca, saçmalık, Hemen tövbe et. Şimdi Evsalu Kur'anul Hakim ve ı Hakim Hazretleri oğluna vasiyetleri Kur'an'da da geçer. Ne kadar Allah beğendi onun vasiyetini. 4000 peygambere hizmet etti. 4000 peygamber de ondan ilim öğrendi. Luqman-ı Hakim çok büyük hikmet sahibidir. Ya bu neye ey yavrucuğum, oğulcağızım. Burada da tabii kitap şekli Kur'an'da da geçer. Yani ulan bilmem ne, kereste böyle şeyler demeyin. Çoluğa çocuğa bağırarak vazetmeyin, Namazı da kılmadın. Odun musun? Nesin? Yapma. Böyle şeyler. Manası yok böyle şeyler. Böyle hakaretlerin manası yok. Yatıyorsun şey gibi bilmem ne. Böyle yapmayın. Böyle konuşmalarla çoluğu çocuğu kaçırdırsınız hepten. Dinden imandan sordurunuz. Bari namaza karşı bir saygısı vardır. Kılanlara karşı bir hürmeti vardır. Bu durum karşısında bunlar böyle der yani. Ya, ya bu, bu iman itibarı verme. En azından bunlar ne yaklak veriyor bu namaz bunlara bize yaklaşımları ne güzel dedittir yav. Yavrucuğum dedi. La te'khiret tevbete ilahetin. Günah mı yaptın? Evet. Tevbeyi yarın'a bırakma. Niye? Fe innel mevt yatiyuke baghde. Ölüm ansızın gelebilir. Senin istiğfarın, devamlı Allah'a müracaatın hazır bulunsun. Sen Allah'tan af istemeye var. Kalem Cahidun İmam Mücahid Hazretleri buyurdular ki men lem metlub ila فَهُوَ مِنَ الظَّالِمِينَ İmam Mücahit çok büyük tabiindendir. Her sabah akşam Estağfurullah, Ya Rabbi senden af istiyorum demeyen adam zalimlerdendir diyor. Kendine yazık etmiş demek. Ben kimseye saldırmadım, malını almadım. Ne zalim olacağım? Kendine yazık ettin. Zulüm bir var nefsinedir, bir var nedir Sen kendine yazık ettin. Çünkü mutlaka bir sabahtan akşama veya bir akşamdan sabaha kaçınılmaz olarak günah ettin. Tevbe de etmeyince deftere geçirttin, tescil ettirdin ve sildirmedin. O zaman sen yazık ettin, zulmettin kendine. Ya. Onun için tevbesiz, nasıl günahsız durmuyorsak tevbesiz de durmamamız lazım. Eski cahiliyet döneminden e, diyorum. Hatem'i i cömertlikte eşsiz, eşsiz. Yani yedirmiş için o kadar cömert. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu gördü cehennemde. Çünkü şirk üzere ölmüş. Fakat cehennemde ateş ona çok vurmuyor. Zaten biliyorsun hadislerde hafif azaplar da var. Yani ayağının altına ateş gözü konup da beyninin kaynatılması o da ne kadar hafifse. Öbürlerine nazaran hafif. Mesela böyle azap ondan döndürülmüş böyle bir yerde duruyor, özel bir yerde biraz nefes alabiliyor. E bu kimdir? Yani hatemi i e Niye bundan bu azabı yüklü değil? Salafallâhînû azâb-ı cehennem Cibril tabi haber veriyor, cevap veriyor. Cömertliğinden Allah bağışladı da azabı çevirdi bundan. Yani bir miktar azap var buna. üzere ölen cehennemdedir. Ama bazı iyiliklerinden çok cömertliği var. Peki. E niye bu kadar iyiliği vardı cennete giremedi? Doldurmuş dünyayı iyilikle ya. Şu anda bir insan Afrika'da bir aç bırakmasa, milyonlarca açı doyursa, yetimi, miskini doyursa, hepsine iyilik yapsa, milyarlarca doları verse, şirk üzere ölürse, İslam'a girmeden ölürse cennet yüzü göremez. İşte o zaman Resulullah'ın cevabında manidardır. Yevmen, Rabbi ğfirli hatâyatî Çünkü bu kadar günler boyu yaşadı. Allah ona ömür verdi, sağlık para verdi. Tamam çok cömertlik yaptı ama bir kere de ne demedi? Ya Rabbi ceza gününde hatalarımı affet Rabbim demedi. Onun için sabaha çıktın Rabbi gfirli, ve tüb alayya. Akşama çıktın Rabbi ğfirli ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste oturduğu yerde sahabe diyorlar kalkana kadar sayardık. En az yetmiş kere Rabb'i gıfirli ve tübale ya Rabbi beni affet diyor. ne Efendisi böyle derken sen sabahlar geçecek, akşamlar geçecek, mevsimler geçecek. Bir kere estağfirullah Rabb'i gıfirli demeyeceksin. E tabii ki zalimlerden olursun. Zalimlerden olursun. Yapmayalım bu zulmü kendimize. Yazık etmeyelim canımıza. Yakmayalım canımızı. Cennet elimizde, cehennem elimizde. Allah elimize ver. Dinleyelim, amel edelim. Yol bu. Tutturalım, gidelim. Yana bele satmayalım, o yana bu yana bakmayalım. Sohbetleri dinleyelim ve dinletelim inşallahü Teala. Şimdi bu hafta yine Üstadımız Azim Hamidüvengi Hazretleri ile görüşmelerimizle hepsi selamları var hepinize. Şimdi Arifan dergisi burada Üstadımız Hazretlerinin resimleri çıkıyor ve onunla ilgili yazılar çıkıyor. Kendisinin bundan haberi olduğu ve izni olduğu ve rızası olduğunu defaat ile beyan ettim fakat sonra bazılarından laflar duydum şarktan karttan o yandan bu yandan efendi buna razı değil izni yok gibi bunun üzerine tekrar sorduk iki üçte arkadaşımız orada şahittir efendim kendi bacanağı var Muhammed Hoca Şefik Hoca buyurdu ki iznim yok diyenler yalan söylüyorlar aynen böyle bunu yayın iznim yok diyenler yalan söylüyorlar iznim var Efendim insanlar görsün. Buyurduklarım okusunlar. Efendim ve senin yaptıklarına rızam var. Ne yapıyorsan razıyım buyurdular. Tekrar tekrar razı değilseniz yapmayalım etmeyelim. Radyoda da konuşmayalım. internette de konuşmayalım. Siz ne diyorsanız biz onu yapacağız. Siz bizim mürşidimizsiniz. Nasıl derim konuşma dedi. Nasıl derim konuşma. Niye diyeceğim. Bak bu kadar ayet hadis duyuluyor. Şu anda Amerika'sı Rusya dünyanın her tarafından dinleyen var İnsanlar bir estağfurullah diyecek. Mani olanlar, tökez olanlar, köstek olanlar hakikaten ahirette çok büyük mesuldürler. Çok! Bak kendi sözüdür, yalan söylüyorlar. Allah rızası için, bu efendinin rızası yok, hocaya izni yok falan diyenler bu yalancılara inanmayacağız. Bu yalancılara hiç bak sen dedi tebliğine devam et, duyurmana devam et, yazmana devam et. Allah'ın izniyle. Duası, himmeti üzerimizde olsun inşallah. Siz de bu vazifeyi duyurun. Bu dergideki de resimlerinden de haber var. Diğer bütün bizim bu konuşmalarımızda da izni müsaadesi vardır. E şimdi biz ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Bunu duyurma demenin bir manası olmaz zaten ama işte bunu diyenlere kim derse desin bu sözü haykırın. Yalan söylüyorlar. Allah Teala doğruluktan ayırmasın. Ya üstadımıza, şeyhimize iftira etmekten muhafaza etsin. Onun adına yalan uydurup da hizmetlere mani olmaktan muhafaza etsin çünkü bu bunun ahirette faturası çok ağır çıkar çünkü bu bir adamın namazına, Kur'an'la zikrine tevbe etmesine mani olma hareketidir. Bu şeytana yarar, rahmana zarar. Yani kesinlikle Allah yolların, yolunun yolcusunun yapacağı bir iş değil. Ki Efendimiz Hazretlerimiz hayatta başımızda, sağlısın hadi çok yerinde her sorulara kesin cevaplar verebilecek durumda elhamdülillah Allah başımızdan eksik etmesin. Böylece hepinize bunu da duyurmuş olalım rahman. Son olarak çıkan sefer dualarını da duyurduk. Yolculuklara gidiyoruz. Gideceğiz. Siz de gideceksiniz. Önümüz yaz köyüne, sılay-ı rahime gidenler, meşru yollara gidenler sefer dualarını okusunlar. Bu sünnetlere uysunlar, riad etsinler. Ve burada özellikle efendim 66. sahibede de bir dua söyledik size. Abdülkadir Geylen Hazretlerinin sırrı i̇bn Abbas'tan rivayet, Resulullah'tan da geliyor Kim bu duayı okursa Allah'ınca daha burada havası çoktur Onları orada okursunuz 1 milyon kişinin korunmasına da niyet etse Hepsi Allah'ın korumasında olur Yani kendine kalmaz Uçaktakilerin tümü, arabadakilerin tümü, gemidekilerin tümü Mesela bir Müslüman şunu her gün okusa İstanbul'dakilerin muhafazasına mesela Allah'ın izniyle zeval görmez İstanbul yani birkaç Müslüman böyle bir şeyler okusalar ama kendimiz yola çıkarsak, kendi başımız derde düşeceği için yine mutlaka e, duasız, zikirsiz, gafletle gitmeyelim. Yola çıkarken ahiret yolculuğunu unutmayalım, düşünelim rahman. Bu cumartesi saat üçte, öğlenden sonra üçte, cumartesi günü inşallah taş delen, taş bu İmraniye tarafında taş delen var. Orada efendim bu on iki ne, nature on iki mi? Natural 2. Düğün salonu var orada. Ben birkaç kere gittim. Çok büyüktür orası. Hanım kardeşlerimiz orada sohbete davetlidirler. Allah için adım atanlara, gelenlere, getirenlere yolda bütün uğradıkları, taşına ağacına varıncaya kadar istifhar ederler. Çünkü ilim meclisi kurulacak inşallah. Ayetler, hadisler okunacak. Cumartesi 3'te hanım cemaatler orada taşdelen Natural 2 diye biliniyor orada. Herkesin bildiği cadde üstü. Düğün salonunda Allah Teala buluşmayı nasip etsin. Pazar günü ikindi namazını mütakip. biz de burada Halit Caddesi'nde efendim Şifa Şerif dersi yapılacak inşallah. Şifa Şerif kitabını da Allah tab'a efendim Osmanlı baskısıdır. Bunu taba muvaffak etti. İnşallah alın. Şifalarınız için, hastalıklarınız için de okunur. Evde de, ocakta da, arabada, gemide nerede bulunsa da zarar ziyan uzak olur inşallah. Şifa Şerif hürmetine Allah maddi manevi dertlerimize şifalar, devalar, ihsan eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cihimden azad eylesin. Dünyanın neresinden dinliyorsanız hepinizi ilim tahsil edenler cümlesine ilhak eylesin, Müteallimler, e, Allah'ın dinini öğrenme niyetliler ve gayretliler cümlesine ilhak eylesin ve onlara vaat ettiği müjdelerle hepimizi dünya ahiret hayırlarına ve muvaffak eylesin. Amin. Muhurmet ve Yâsîn. Sübhâne Rabbike Rabbil İzzet-i Ammâ Selamun alel mursalîn ve elhamdüleke ya rabbel alemîn İlâş-ı rabbi ruhu lebi Muhammedin sallallâhu teâlâ aleyhi ve sallâhîn ve sallâhîn ve sallâhîn Efendim babamız gâzı Bütün dinleyenlerinizin, geçmişlerinizin ruhları için Özellikle yakında yine polis kardeşlerimiz Bir iki polis şehit oldu, asker şehit oluyor Mayınlara çarpıyorlar Efendim uzaktan ateş atıyorlar Bomba atıyorlar Gencecik askerleri, polisleri öldürme, Efendim devam ediyorlar Allah ellerini kurutsun Allah silahlarını sustursun, durdursun Allah. Bunlara destek verenleri de kahreylesin. Allah Teala ve Kuddusları şehit asker polislerimize de rahmet eylesin. Hepsinin ruhları için niyet edelim El Fatiha.